BP, Meksika Körfezi'nde 45 gündür petrol yayan kuyusundaki sızıntıyı kontrol altına almak yönünde mesafe kat ettiğini açıkladı. BP'nin yönetim kurulu başkanı Tony Hayward, kuyunun ağzına yerleştirdikleri mekanizmanın günde ancak 10 bin varil petrolün denize sızmasını önlediğini kaydetti. Denize sızması önlenen petrol miktarının cumartesi günü artmış olması da operasyonun nispeten etkili olduğu savlarını güçlendiriyor. Hayward, şirketin sızıntıyı durdurduktan sonra temizleme çalışmalarına başlayacağını belirterek, Petrolü temizleyecek, çevrenin gördüğü zararı iyileştirecek, körfez bölgesini bu olaydan önceki haline dönüştüreceğiz dedi. Keşke o kadar kolay olsa, hala neden temizleme çalışmalarına da başlanmadı o zaman diye insan e, demek istiyor. Rize'de çevrecilerin mücadelesi ve yargı kararlarına rağmen sayıları her geçen gün artan HES'ler deneme üretimlerine başladı. Başladığı gibi de gürül gürül akan gürgen deresi kurudu. Rize'de hidroelektrik santraller deneme üretimlerine başladı. Suları, tünellere alınınca gürül gürül akan dereler kurudu. Vadilerde su sesi kesildi. Derenin susuz kalması yöre sakinlerinin de tepkisine neden oldu. Derelerin kardeşliği platformu dönem sözcüsü Ömer Şan... Doğu Karadeniz bölgesinde 700 kadar HES projesinin planlandığını belirterek, bu projelerden 145'inin yapımının başladığını ve bazılarının deneme üretimine geçtiğini söyledi. Bunlara karşın 65 iptal ve yürütmeyi durdurma ve çet kararının iptali istemiyle dava açıldığını kaydeden Şan, 29 davada mahkemelerin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini belirtti. Doğa Derneği, Buday Derneği ve Atlas Dergisi 17-20 Haziran'da Beydağları Antalya'da arasındaki Alakır Vadisi'ne sadakat yolculuğu gerçekleştirecek. Katılımcılar HES tehdidi altındaki yöreye gidip bölge doğasına sahip çıkacak. Yapılması planlanan 3. Köprü için 1.6 milyon ağacın kesilceği iddia edildi. Yeşiller Partisi'nin verdiği bilgilere göre İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nün ve Çevre ve Orman Bakanlığı'na sunmak üzere hazırladığı çalışmada hangi bölgelerde ne kadar ağacın kesildiği ve kesileceği tek tek açıklanıyor. Yeşiller Partisi'nin dayandığı belgeye göre 3. Köprü'nün ormanlık arazideki ana parçası 19.6 kilometre, tali yolları ise 17.86 kilometre. Yol için 110 metre genişliğinde bir alan açılacak. Bir yıldır 3. Köprü çözüm değil kampanyasını yürüten Serkan Köybaşı şunları söyledi. Trafik için yapılıyorsa trafiğe çözüm olmayacağını uzmanlar söylüyor. Başka birileri için yapılıyorsa neden İstanbullulara sorulmuyor? 1. ve 2. Köprü trafiğinin yükü azaltılacaksa, neden Marmaray beklenmiyor? Marmaray'ın fizibilite raporunda Marmaray'dan sonra 3. köprüye gerek olmayacağı yazılı. 3. köprüyle yanındaki köyler birdenbire şehre dönüşecek. İkinci bir İstanbul yaratılacak. Karayolu bağımlılığı daha da artacak. Elimize geçen ilk resmi belgeyle yargıya gideceğiz. Greenpeace'in gemileri Arctic Sunrise ve Rainbow Warrior, Akdeniz'de Malta açıklarında Orkinosları kurtarmak isterken Fransız balıkçılarının saldırısına uğradı. Greenpeace eylemcileri Akdeniz'de soyu tükenmekte olan mavi yüzgeçli Orkinos avcılığını durdurmak için barışçıl bir eylem yaptı. Greenpeace gemileri Rainbow Warrior ve Arctic Sunrise'dan eylemciler şişme botlarla yeni yakalanmış olan Orkinosların bulunduğu ağın bir tarafını Orkinosları serbest bırakmak için indirme girişiminde bulundurdular. Fransız gemisi Jean-Marie Christian 6'da eylem başlar başlamaz. Etraftaki Orkinos av gemileri barışçıl eylemcileri durdurmak için saldırdı. Bir Greenpeace eylemcisi balıkçıların botları yakalamak için attıkları kancalardan birinin bacağına geçmesiyle yaralandı. 7 Greenpeace şişme botundan ikisi bıçakla kesildi ve gırgır gır teknelerince ezilerek batırıldı. Rainbow Warrior gemisinde halen 3 Türk eylemci bulunuyor. Gemiden seslenen Greenpeace Akdeniz Denizler Kampanyası sorumlusu Banu Dökmecıbaşı Greenpeace okyanuslarımız ve orkinosların geleceğini korumak için bu balıkçılık operasyonlarını durdurmaya çalışıyor. Biz politikacıların ve balıkçılardan sorumlu teşkilatların yerine harekete geçiyoruz ve onların yapmadıklarını yapıyoruz. Orkinosların eğer harekete geçilmezse yok olacağı konusunda Greenpeace ile beraber pek çok kurum ve bilim insanı yıllardır sürekli uyarıda bulundu dedi ve sordu. Biz bilimin ışığında hareket ediyoruz. Ya politikacılar neyin? Greenpeace Orkunus avcılığının durdurulması için bir internet kampanyası başlattı. Siz de Akdeniz'i e, koruyalım ve politikacılar harekete geçsin diyorsanız, greenpeace.org/taksim-akdeniz e, adresine girin ve bize katılın. greenpeace.org/taksim-akdeniz adresinden bize katılabilirsiniz. İmzanızı atabilirsiniz. Yeşil ve barış dolu bir gelecek için sağlıcakla kalın. <gülüyor>